Öğrendiği şeyleri sizlerle paylaşmak istiyor. Bakalım sesi gibi sohbeti de güzel mi? Çaylarımızı böyle sessizce yudumlayıp böyle uyku uykumuzu... Daha önce mi? Tanıştınız? Tamam. Güzel. Buyur bakalım mesut. Selamünaleyküm <gülüyor> ve rahmetullahi ve barakatuh. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Innal hamda lillah nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina men yahdihillahu fala mudilla leh men yudlil fala hadiya leh wa ashhadu la abduhu rasuluh sallallahu وشرر العمر ومحتساتها Ben Ebemaz abimin e, konusunu inşallah devam ettireceğim. Eylem Sünnet'in e, seçkin özelliklerinden bir tanesi de onların maksadının yüceliği. yani onların amaçlarının sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak olması. Tabii Allah azze ve celle'nin rızasını kazanıp bunun mukabilinde cennet ve cennetteki nimetlere ne yapmaları, kavuşmaları ve azabından emin olmaları. Allah azze ve celle'nin rızasını kazanmaları için ehli sünnetin ne yapması gerekiyor? İlim etmesi gerekiyor. Çünkü Rabbini tanıması, peygamberin hakkıyla tanıması, onlara hakkıyla iman etmesi ve ondan sonra bu şekilde hayatını devam ettirip Müslüman olarak Allah'ın izniyle ne yapması gerekiyor? Rabbine kavuşması gerekiyor. İkinci özellik aralarında yardımlaşmaları ve birbirlerini tamamlamaları ve fırkalara ayrılmamaları. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Ya yuhallezine amenu Ey iman edenler İttakullah katakatehi ve la temutunna illa wa antum muslimun. Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak can verin. Ayetin devamında şöyle buydur. Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarruqu. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ne yapmayın ayrılmayın. Fırkalara bölünmeyin. Ve ni'met Allahi aleykum ve Allah'ın size olan nimetini ne yapın hatırlayın. İz kuntum a'daen fe'alafa beyne kulubikum siz birbirinize düşmanlarken Allah azze ve celle ne yaptı? Sizin kalplerinizi birbirine kaynaştırdı. Fe asbahtum bi ikhwane. Ve Allah'ın nimetiyle ne yaptınız? Kardeşler oldunuz. Ve yine ehli sünnetin seçim özelliklerinden bir tanesi de onların iyiliği emredip kötülükten ne yetmeleri, güçleri yettiğince. Bildiğimiz üzere bir mümin, bir Müslüman münker gördüğünde onu eliyle, şayet eliyle değiştirmeye gücü etmiyorsa, diliyle ona da gücü etmiyorsa ne yapması gerekiyor? Kalbiyle boz etmesi gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun ötesinde kişinin kalbinde hardal tanesi kadar dahi iman olmadığını söylüyor. Onlar birbirlerini ne yapıyorlar? Islah ediyorlar bu şekilde. Çünkü insan tek başına hata yapmaya, hataya düşmeye ve yanılmaya nedir? Meyillidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet-i Kerime Ali İmran Suresinin 110. ayet Kerimesinde ise Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah'a inanırsınız. Kitap ehli de inansaydı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. İşlerinden iman edenler de var ama pek çoğu yoldan çıkmışlardır. Hocam bu iyiliği emretme, kötülüğü nehyetme mesela Hayrettin'e iyiliği bir emret bakayım. Nasıl oluyor bu iş? Herkes yapabiliyor mu? Kalple, dille böyle buz nasıl oluyor? Bir buğuz et bakayım şuna. Be. Şimdi öncelik olarak karşımızdaki e, kişiyi e, halini, durumunu ne yapmamız gerekiyor? İyi tespit etmemiz gerekiyor. Onun e, yapmış olduğu hatayı yani gördüğümüz yanlışı ona nasıl anlatacağımızı ne yapmamız gerekiyor güzelce düşünmemiz gerekiyor eğer bu kişi doğru bir şekilde yanlışı tespit edilirse ona nasıl yaklaşılacağı ve nasıl e, yanlışının düzeltileceği ne yapılır tespit edilir ve buna göre düzeltilir elle değiştirme olayı herkesin yapabileceği bir şey değil dille düzeltmede de insanın tatlı dille ve karşıdaki insanın anlayacağı şekilde Eğer anlayabilecek bir insansa O şekilde anlatması gerekir Ve anlatmayı bir kere uyardım Bitti Tarzında yapamaz Yapacağı şey sabırla Onun anlayacağı şekilde müsait zamanları Kollayarak onun yapması gerekir Defalarca uyarması gerekir Ta ki ondan dönünceye kadar Eğer böyle yapmazsa O da zulme gösterdiği için ki Yanlışta olduğu için Allah korusun Allah tarafından hesaba çekilecektir. Mesela ümit tutuyor sol çay içiyor şimdi. Ne, ne diyeceğiz sen ona? Sol elle e, yiyenin içenin şeytan olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin sol el ile yiyen bir kişiyi gördüğünde ona sağ elinle ye diye buyuruyor. Adam ben vay şeytan mı şimdi? Hayır, ben kaldıramam deyince. Allah Resulü selam bunu üç kere tekrarlıyor. Adam ben kaldıramam deyince elini kaldıramaz ol diyor ve o adam bir daha elini ne yapamıyor? Kaldıramıyor. Evet. Aman. Yani insan isterse yapar. Birçok insan tanıyoruz. Maalesef küçükten e, sol elde yazmaya e, alışmış ya da alıştırılmış. Daha sonra bunun üzerine düşünmemiş. Ama bunun farkına vardıktan sonra en azından yemeği ve içmeyi sağ eliyle yapabiliyor. Yani böyle arkadaşlarımız var. Evet. İnsan isterse Allah'ın izniyle, Allah Azze ve Celle ona doğru bir şekilde davranmayı ne yapar? Nasip eder. Hı Buyur hocam, kardeş. Orada <gülüyor> eli yiyemeyiz oluyor. tekrar. oradan salimin malı yoksa böyle mi kalıyor? Yok elini bir daha kaldıramıyor. Oradan ötesini bilmiyorum kardeş. Allah <gülüyor> var. Yine ehl-i sünnetin <gülüyor> e, seçkin özelliklerinden bir tanesi de onlar örnek alınacak salih insanlardır. Çünkü onlar önce yaşadıkları, önce öğrendiklerini, doğru bir ilmi, aldıkları ilmi, Kur'an ve sünneti kendi hayatlarına geçirirler. Ve örnek olurlar. Ve onlardan sonra gelen insanlar da onlara örnek alırlar. Ehl-i sünnetin örnek aldığı, yani en büyük örneği peygamberlerdir. Ve bizim de en büyük örneğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tek örneğimiz. Nitekim Fatiha suresinde, Allah Azze ve Celle'ye de yalvarırken ondan isterken ne diyoruz? Bizi doğru yola ulaştır. Nimet verdiğin kimselerin yoluna diyoruz. Allah Azze ve Celle'nin nimet verdiği kullar Kur'an-ı Kerim'in bir başka e, ayeti kerimesinde şu şekilde anlatılıyor. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlere peygamberlerle, sıddıklarla şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Nisa Suresi 69. Ayet-i Kerime Biz bunu farkına vararak Ya da varmayarak günde ne yapıyoruz Tabi namaz kılan insanlar için Söylüyoruz bunu Günde en az 40 defa bunu ne yapıyoruz Tekrarlıyoruz Allah Azze ve Celle inşallah bizi Onlara arkadaş eder Onlarla birlikte eder inşallah Yine örnek insanlar Dedik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor İnsanların en hayırlıları Benim asrımda olanlar ondan sonra onlardan sonra gelenler ve ondan sonra da onlardan sonra gelenler. Ve bu üç nesil bu üç nesil gerçekten çok güzel bir hayat yaşamış. Bizde hayır yok mu hocam şimdi? Var muhakkak ama hayırlı nesil Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi örnek almakla e, tavsiye ettiği bize emrettiği üç nesil sahabe, tabiun ve etfoutu tabiun. Yine Ehli sünnetin seçkin özelliklerinden bir tanesi de onlar gariplerdir. Garipten maksat onlar din unutulduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri insanların itihaz ettikleri ortaya çıkardıkları bidatlar yüzünden bir bir unutulduğunda onu tekrardan doğru bir şekilde Kur'an ve şey, hadisi şeriflerden, sayı hadislerden öğrenerek hayatlarına insanlardan eziyet duymaları dışlanmaları aç kalmaları yorgun düşmeleri, eziyet görmeleri ni göze almaksızın ne yapmaları? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ihya etmeleri <gülüyor> sünnet nasıl unutulur? sünnet nasıl unutulur? bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyuruyor Allah diyor ilmi insanların arasından çekip çıkartmak suretiyle almaz Allah Azze ve Celle alimlerin ruhlarını kabzeder. Daha sonra onlar kendi işlerine cahilleri, kendilerine alimler edinirler. Onlara soru sorarlar. Onlar da bilmedikleri halde cevap verirler. Hem kendileri sapıtırlar hem de halkını ne yaparlar? Saptırırlar. Yine başka bir aleyhisserifte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve şu şekilde buyuruyor. İnsanlar bir bidat ihdas ettiklerinde Allah Azze ve Celle onun benzeri olan bir sünneti o toplumdan kaldırır ve genel anlamda o sünnet kıyamete kadar bir daha o topluma ne yapmaz? Dönmez. İnsanlar bunu ferdi olarak yaşayabilir ama onu o sünnet kıyamete kadar bir daha dönmez diyor. Yani e, nasıl ki bir kumaş ilmik hani bir ilmik bir ilmik sökülüyorsa hani bitiyorsa sünnette bir sünnet bir sünnet derken ne yapılıyor? Unutuluyor. Daha sonra bidatların sünnetlerin yerini bidatlar alıyor insanlar Sünnet zannederek ne yapıyorlar? Bidatları duyuyorlar ve bidatları görüyorlar. Ve sünneti ihya etmeye çalışan insanlar da adeta yeni bir din ortaya çıkarıyormuş gibi algılanıp ne yapıyor insanlar tarafından dışlanıyor. Halbuki olay bunun neyi? Tam tersi. İşte gariplerden kasıt bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh ten, e, gelen rivayette, Sayın Müslüm'e gelen rivayette şöyle buyuruyor. <gülüyor> İslam gariiben ve geri dönecek كما بدا. كما بدا غريبا. İslam garip başladı yine garip dönecek. Ne mutlu gariplere. Yani bunun benzer olan birçok hadis var. Allah azze ve celle bizi garip gariban kullarından eylesin inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sünnetini yeniden İhya etme çabasının gücün nispetinde ihya etme çabasında olan Önce kendi üzerinde bunu gerçekleştirmeye çalışan Daha sonra da insanlara Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Öğrettiği ve örnek olduğu gibi örnek olmaya çalışan Kullarından iyisi Ehl-i Sünnet'in seçkin özelliklerinden bir tanesi de Onlar fırkayı naciyedir Yani kurtulan fırkadır Hepimizin bildiği üzere 73 fırka hadisi var O hadis-i şerifte Avf bin Malik'ten gelen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin 71 Hristiyanların 72 ve kendi ümmetinin de 73 fırka ayrılacağını söylüyor. Sahabeler onlardan bir tanesinin kurtulacağını yani cennete gideceğini ve geri kalan 72 fırkanın cehenneme gideceğini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler onların hangi amel üzeri olduklarını ve onların kim olduklarını sorduğunda onların cemaat olduğunu Kendisinin ve ashabının yolu üzere giden insanlar olduğunu ne yapıyor? Buyuruyor. Kimmiş Fırkayı Naci'ye ekle? Fırkayı Naci, e, kendisinin ve ashabının üzerine bir güç olduğu yolda bulunanlarmış. Herkes öyle demiyor mu? Herkes öyle söylüyor Yani evet. haksız evet. olan var mı? Herkes anlığa bırakıyor. Değil mi? Evet. Tabii tabii. sünnet isminde de gibi yani zorunlu olmuyor, zorunlu değil değil mi? Yani zorunlu yapmadığınızda bir ceza var mı? Evet. Mesela namazın sünneti mesela. Yap farz fa, evet. gibi mezru değil. Evet. Yapmadığımızda bir cezası var mı? Yani sünnet şöyle mi demek istiyorsunuz? Yani e, sadece amelden ibaret, farz olmayan yaparsak sevap, yapmazsak evet. öyle mi anlayayım? demek istiyor Öyle mi hocam? Şimdi e, kardeşler sünnet e, kısım kısım. Sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, fiilleri ve takrirleri. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle söylediği şeyler, sözler. İki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri. Sahabelerim bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şu şekilde yaparken gördüm şöyle namaz kılarken gördüm, şöyle yaptı diye bize haber verdiği neyleri fiilleri. Üçüncü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin yaptığı ama onun sükut ettiği şeyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani sessiz kalarak rıza gösterdiği şeyler. Bu da Allah Rasulü yani takriri sünnet. Sünnet bundan sonra yine e, kısımlara ayrılıyor şöyle bir bizim kesinlikle yapmamız gereken sünnet var. Nedir? Mesela e, Ebu Muaz hocam da söyledi. Namazın nasıl kılınacağını bize öğreten kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kaç rekat olduğunu, hangi vakitlerde kılınacağını ona Cebrail aleyhisselam geliyor. İ, önce ilk vakitlerinde, sonra son vakitlerinde kıldırarak ne yapıyor? sayı olarak gelen rivayetlerde öğretiyor. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu sahabelerine öğretiyor. Biz Kesinlikle yapmamız gereken sünneti de yani farz olan yapmamız gereken sünneti de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden alıyoruz. bu sünnet. Senin dediğin gibi az önce yaptığında sevabı olan yapmadığında günahı olmayan sünneti de yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğreniyoruz. Onlara namazın önünden ve arkasından kılınan nafile sünnetler yani sünnet namazlar olarak ravatip diye geçiyor sünnette bu şekilde zikredilir. Ama öğlen namazının farzını dört rekat kılmak da sünnettir. Farz ama sünnettir çünkü bunu biz Kur'an'da ne yapıyoruz? Görmüyoruz. Allah Rasulü'nü bize bunu ne yapıyor? <gülüyor> Öğretiyor. İnşallah anlaşılmıştır. Şimdi şöyle bugün Cuma hukuk vesilinde duymuştuk hocam. Mesela kişi camiye girdiği bir imam var varıyken diyor, otursun diyor. Yani namaz kılamak, namaz, kılamak, namaz kılamayacak şeylerden. Kim diyor abi? İmam bunu bazı hmm. yani Kukkaya'dan önce, namazdan önce ezanlar önce söylemişti. Şimdi Allah Rasulü diyor ki tayyat birimiz mesleğe girdiği zaman ikiye oturmadan evet. oturmasın diyor. Hayır. Şimdi bu Allah sunu, bu sözü o yapılırsa, ecil alacak yapılmazsa günah yok mu? Yoksa yapmamız gereken bir sünnet mi? Yapmaman gereken bir sünnet. Çünkü o emir var. Allah Rasulü. Son dakika mı gidiyorsun camiye? Hocam şeye... Adam hutbeye yok. çıkıyor, sen camiye giriyorum. Tabi otur der sana. Başından gitse ne? Bağazdan önce git. <gülüyor> <gülüyor> Namazdan sonra mezitten çıkma sabah namazından sonra. Yani üçüncü sevnam olmadı ama. He. Yumurtayı kaçırma. İlla bir şey çıkaracam hocayla dövüşecek gözünün önünde kılma. Yani yapın e, emir olan ha. sünnetlere örnek verebilir miyiz onu söylemek. Yani bunlar olursa ne diyeceğiz onu mu demek istiyorsun? Yani böyle şimdi eğer bu yapılmasında günah yoksa evre bir sunetse hocam da çıkardığı gibi. O zaman ben gideyim zaman otururum. Şimdi şöyle anlayalım. Nasıl hayal edeceğiz bunu? Hutbe dinlenirken, hutbe verilirken sayıh olarak gelen hadislerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize ne diyor? Hiçbir şeyle meşgul, ol, meşgul olmayın diyor. Hatta diyor sizden birisi diyor, konuşana diyor veya bir şeyle meşgul olana yapma ya da sus ne yapmasın diyor? Demesin, demesin diyor. Yani ne yapsın sadece hutbeyi dinlesin diyor. Orada bir emir var. Ama sen namaza hutbe başladıktan sonra geldiysen, mescide girdiysen Allah Resulü'nün emir var ki Tamam mı? Ne yapman gerekiyor? Namazı kılıp o şekilde imam hutbede dahi olsa diyor sizden biri meside girde ne yapsın? İki rekat kılsın ve otursun diyor. Şimdi işte burada altıncı söylediğiniz bir mehli. Yani bu bir emir. Evet. Evet. İlim ehlinin sözlerine itibar ederiz evet. ama muhamdülü sonrası götürürüz. Evet. Bu buna bir örnek olur mu? Tabii buna bir tane örnek. İster ilim ehli söylesin, ister bir vaiz söylesin. Kim söylerse söylesin. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sözüne evet. muhalifse emrine muhalifse ki o Allah'ın emretmesi gibi. Onun emretmesi e, dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Bunu yerine getirmesi gerekiyor. Ya da ayakta dikilmesi gerekiyor. <gülüyor> Ve de baktığımızda zaten o rivayet Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir cuma hutbesinde evet. içeriye bir sahabe geliyor hemen oturuyor. Sen namaz kıldın mı? Hayır. Kalk. İmam hutbede bile olsa iki rekat namaz kılmadan oturma diyor. Ama şimdi öyle ortamlar olmuş ki öyle ortamlar olmuş ki e, hakikaten ilim gitmiş ve taklit gelmiş, ittiba gitmiş, kargaşa gelmiş ve zanlı galipler ortalığı e, sarmış. Bizim toplumda öyle bir hale gelmiş ki herkes her meseleyi bilir. Futbol işte devlet yönetimi, işte siyaset, hangi meseleden konuştun? Ha, yemek. Her meselede biz e, işin öyle e, şeyine gitmişiz ki, aynı bu meselede de mesela birisi bir konuma gelse, bir camide bir vaiz olsa, hemen kendini almış? Bora'nın yetkilisi, o derse doğru, o demezse, yani o yanlış ders o yanlış doğru derse doğru tipine gelmiş yani bu noktaya gelmiş ama buna rağmen bakın geçmişte Mervan bin Hakem tabiinden birisi Medine valisi gelir bir yanlış yapıyor sahabe kalkıyor ne diyor Allah bu elleri kırsın Allah bunu kahretsin kime söylüyor hem de halifenin emirine söylüyor Allah Resulü böyle mi yapardı diyor o diyor ki bundan sonra böyle. Öbür sahabe kalkıyor. Ne diyor? Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bu kardeş görevini yaptı. Kim bir münker görürse ne yapsın? Onu izale etsin. Ama diliyle. Ama eliyle. Ama kalbiyle. Ey Mervan buraya kadar el ele kardeş olarak geldik ama artık burada durmamız gerekir. Uyarmak gerekiyor. Ama toplum öyle bir ortama gelmiş ki iyice yozlaşmış şimdi. iyice yozlaşmış. Şimdi böyle bir nazik ortamda kalkıp da bu peygamber böyle yapardı. Böyle bir emir desen seni mi dinlerler? Onu mu dinlerler? Niye? Sen dernek kurmuşsun. Buraya oturmuşsun. Milletleri buraya toplamışsın. O da derneye caminin içine kurmuş. Caminin içinde milleti oraya çekiyor göreni mi adam takar, görmeyeni mi? İtiraf et bakayım. Yani caminin içinde gördüğü, kendisini çekip çeviren, her gün cemaatta gözünün önünde sorabileceği bir adamı doğru ya da yanlış onu kabul eder değil mi? Onu görür. O zaman biz camide daha çok olacağız. Bu ilim meclislerini camide daha çok yaymaya çalışacağız ki İnsanlar kime soracağını, kimden istifade edeceğini ne yapacak? Bilecek yani söz, amel birbirini tutacak. O zaman oradan birisi, rastgele birisi isterse adı ne olursa olsun, vaiz verirken, isterse müftü olsun. Oradan sen kalkıp da ona sünnetin getirdiği bir sözü getirdiğinde karşıdakine söz söyleme hakkında ne yapar? Doğar çünkü bu insanlar da seni ne yapıyor? Tanıyor. Ama tanımadan rastgele kalkıp da ben sünneti işliyorum dediğinde adam ne der? Otur yerine sünnet olan vaizde susmaktır der. Halk o adamın batıl sözünü alır. Senin hak sözünü ne yapmaz? Almaz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi öyle bir zaman olacak ki İslam bir kor, bir ateş olacak. Öyle kargaşa günleri gelecek ki Sünnetle bidat yer değiştirecek. Bidat sünnet olarak anılacak. Sünnetse bidat olarak. Sen bidattan bir şey reddettiğinde ha dinden bir şey reddetti deyip ona ne yapacaklar? Saldıracaklar. İşte diyor sabre derseniz onlardan sizden 50 tane ecri olanın ecri kadar onlara ne var? Ecir var. Asap diyor ki Allah onlardan razı olsun. Kendi aralarındaki elli kişi mesela Burada elli kişi var şimdi. elinizinin ameli kadar mı? Hayır. Sahabesini göstererek diyor ki sizden diyor. Demek ki hakikaten bu kadar büyük bela olacak. Hakikaten din ters düz edilecek. Öyle hale gelecek ki halk dahi doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek. Hale gelecek. Ve bunu anlatan insanlar hakikaten az olacak ki. Sevapta bakın. O denli yüksek. Öyleyse bizim çok çalışmamız ve Allah'ın emrettiği mescitlerde çok çok bulunmamız ve oraları ilmi meclis haline getirmemiz lazım. Doğru mu kardeşler? Evet. Yani imam hutbeye çıktığında gelip tayyedir mescit namazı kılmayacağım arkadaş. Ne zaman gideceğimizsin? Öküz, Gide ya adam hala gözü öküzde, <gülüyor> inekte, tavukta ya. <gülüyor> Allah Allah. Demek ki mescitte çok olduğumuz zaman Düşünün mesela hadis-i şerife bakın Sözünü mü kesiyor? İnşallah. Devam edebilir miyiz? Tabii. Ama bu cimneler sana çay vermiyor bu arada değil mi? Olsun, olsun. Tamam. Evet Allah razı olsun Bitti mi? Olsun ona haşlama da içeri Şimdi sahabeye bakıyorsunuz Allah onlardan razı olsun Amin Cuma gününü kendilerine boşaltıyorlar. Ne yapıyorlar? Sabah namazından sonra çok çok mecbur işleri yoksa mescitten çıkmıyorlar. Ta Cuma'nın vaktine kadar iki rekatta bir ne yapıyorlar? Selam veriyorlar. Şimdi biz bunu yapsak tayatın mezit namazı değil. Onun buna ne yapıyor ki diye bu gündeme gelir mi? Kesinlikle. Gelir. O zaman ha bu gündeme gelir. Yarın öbürü gündeme gelir. Yarın öbürü gündeme gelir. Ve bir bir sökülüp giden sünnet bir bir yerine ne yapılır? Mont edilir. Biz de dışlanmamış oluruz. Şucu bucu olmaz. Yani hakikaten her yapılan fiile bakın mescitte yapılıyor. Mescidi hak ehli terk ettiğinde bidat orada başlıyor. Onun için çok dikkat edip Meseleleri yerinde inceleyip bakmak lazım. Yani sadece ben mescide gittiğimde işte imam otur dedi. Yani benim oturmam mı lazım yoksa sünnete uymam mı yoksa adama ne demem lazım tipi doğru bir soru da olsa. Yani hakikaten doğru bir soru da olsa zemin oluşturulmadan bizim vereceğimiz bir cevap dahi doğru olmaz. Doğru bile olsa. Az bir dur Kemal. Ne soracaksın? Sor bak. Yok dediğiniz hadise bugün yaşandı da şimdi kendimi bir. Ha isim. ben görmüyorum. ben camide de kiliseden namaz ve ben görmüyüm başımıza gelmiyor mu? <gülüyor> yani bu olay her zaman <gülüyor> her zaman başımıza gelen şeyler yani bizler hakikaten amellerimize dört dörtlük sarılabilsek hakikaten onların iman ettiği gibi. <gülüyor> Onların amel ettiği gibi bir de amel edebilsek bunlar hepsi ne yapacak? Değişecek. Yani sözde kalmayacak. Allah hepinize hayır versin. Buyurun hocam. O, devam hocam devam Ankara'dan değişim geldi. Yani, buradan değişmez. Nasıl yani? <gülüyor> Ankara basketbol. Siz hangi camiye yakınsınız? Mecid'e yakınsınız hocam? Ben Hacı Bayram Veli Hazretlerinin ha? olduğu yer. Hacı Bayram Veli değil. Bilmiyorum ee, Sibikerler, havareler göstermiyorum Oraya gittiğiniz zaman Vallahi biz ee... Kemal'in babası Hocam ona göre Kemal'in babası ona göre İlk tanıştığımız zaten Süleyman amca Allah razı olsun Şimdi ee, benim imamlarla Diyaloğum hakikaten çok iyidir Kardeşler tanıdığı için Merkez vaizleri dahi Camiye gitmeden gelir benim çayımı içer Otur muhabbet ederiz Camiden çıktıktan sonra yedek, poşetteki atletini geri benim dükkana değiştirir. ben yani senin dükkanda yakın olduğu için yakın olduğu için onlarla benim diyaloğum kesik değil. Herhangi bir müşkülat mı var? Bunlarla. Sizinle ben tanışmıyordum. Anadolu evet. oteli var ya hocam. Evet. Orada 15 bin kaldı. Evet. Şimdi herhangi bir müşkülat mı var? Ben çıkıp da halkın içinde onunla bunu halletmeye kalkarsam meseleyi büyütürüm. Ama oradan indikten sonra o da normal vatandaş. Gel kardeşim, önce karnını doyurursun. Sonra hazmetmesi için güzel bir çay verirsin. Sonra yoğurttan, sütten bahsedersin. Olay çözülür. Ama oraya gittiğini demirden, çekişten, tavadan, her şeyden, kılıçtan, kalkandan konuşursun. Yani her şeyin bir yordamı var. Münker işlemiş olabilir ama o münkere mani olacak güç, kuvvet, ortam müsait değilse tavır takınmak da abesten iştigar olur. Şimdi biz fazla ilimimiz olmazı için hocam. E biz niye geldik? Biz Öğretmeye geldiğimiz, geldiğimiz zaman, evet. Mescite girdiğimiz zaman veya evet, iki rekat meçit namazı kılıyor. İnsanlar bize şöyle var. Namazdan bakıyor. mı bakıyor? Şöyle sen bakıyor. de namazda onları mı izliyorsun? Aman. Böyle dururken sen de onlara bak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakamam ben. Onlar deli, Nerede görüyorsun ya? Yanımda Yanımdaki. <gülüyor> Sağımda ve solumdaki insanlar. Tamam. Hocamız veya ezan okunuyor. Vardık gün Evet. Hocamız bile bize bakıyor. Maalesef e, bilmeyen insanlar bunu yapıyor. Ama bilen insanlar öyle değil. Mesela benim devamlı namaz kıldığım yerde e, imam yanlış söylese, hata yapsa ben şöyle çaktırmadan esnafa bakarım. Yan gözden hepsi bize bakar. Yani ne yapacak? Ben gülersem onlar da gülür. Ben kafa sallarsam onlar da kafa sallar. <gülüyor> yani insanlar bilenle bilmeyenin böyle şey yapabilir. O da taklide yapsın, o da taklit. Allah razı olsun. Burada insanlarımız birbirinden görerek buracı oldu langurla. Kur'an ve sünnete uyduğu için burada insanların evet. Bir de burada bir kişiyken <gülüyor> maşallah şurada kaç kişi olmuş? Sayalım mı? Hüseyin'e sayısını Hüseyin'e vereceğiz. Ben de 48 saydım. Çıkanlar hariç. Daha var. Gelecek arkadaşlarımız. Hayırlısı. İş, Sayı iş, önemli şey değil. Önemli olan e, imanın artması, <gülüyor> amellerin güzelleşmesi ve cehaletin gitmesi. Evet hocam böyle Devam edin. Ee, Ehli sünnetin seçkin özelliklerinden bir değeri de onların kalplerinin ve dillerinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe konusunda salim olması. Yani onların Ebu Muaz da belirttiği gibi dersin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle nasıl sevmemizi emrettiyse onun mekanını nasıl bize takdir ettiyse o şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın kulu ve Resulü olarak sevmek ne gereğinden fazla ona bir değer vermek ki biz onun değerini zaten yükseltemeyiz. Ne de onu birilerinin hakir gördüğü, alayvari dille konuştuğu gibi ne yapmak? Değerinden aşağıya düşürmek. Sahabe konusunda da onların aralarında geçen hususlarda ne yapmak? Dillerimizi tutmak. Çünkü onlar masum değillerdi. Onlar da bizim gibi insandı ama Onların hepsi aynı anda ne yapmıyorlardı? Hata yapmıyorlardı. Biri hata yaptığında diğeri onu Allah için düzeltiyordu. Ve o da aynı güzellikle ne yapıyordu? Hatasından dönüyordu. Onlar bu şekilde birbirlerini ıslah edip birbirlerine nasihat ediyorlardı. Ve birbirlerini düzeltiyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla alakalı olarak şöyle buyuruyor. Ashabına sövenlerle alakalı olarak. Ashabıma sövmeyin. Ashabıma sövmeyin. Nefsi elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki birinizin Uhud dağı kadar altını olsa onu infak etse onların bir ölçeğine veya onun yarısına dahi ne yapamaz? Erişemez. Bu hadisi Müslim rivayet ediyor kardeşler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ensarı sevmenin imandan olduğunu söylüyor. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de onların iman ettiği gibi bizim iman etmemizi söylüyor. Ehli sünnetin bir diğer özelliği onların kendilerine birisi haber getirdiğinde bir falsık haber getirdiğinde bunun hükmünü iyice araştırmadan karar vermemeleri ve e, hüküm vermeden ne yapmaları acele etmemeleri. Allah azze ve celle bununla alakalı olarak Hucurat Suresinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler eğer falsığın biri size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsanız da sonra yaptığınıza pişman olursunuz. İki tarafı da dinledikten sonra haberi getirin, haberini araştırıp ne yapması gerekir? Ondan sonra sakin bir şekilde kararını vermesi gerekir. Yine onların özelliklerinden bir tanesi ehl sünnetin seçkin özelliklerinden bir tanesi de onların fetva vermekten kaçınmaları ve bunu kendilerinden daha iyi bilen Birisi varsa ilim ehli kendini ispat etmiş. Birisi varsa bunu ne yapması? Ona intikal ettirmesi. Ee, buna en güzel örneklerden bir tanesi sayı olarak gelen bir hadiste birisi mescitte insanları halkalar halinde oturmuş görürken görüyor ve onların zikir ettiklerini görüyor. Her halkanın başında bir idareci. O idarecilerden biri onlara... La ilahe illallah diyor. Onlar la ilahe illallah diyorlar. Allahu Ekber diyor. Onlar Allahu Ekber diyorlar. Hadis uzunca. Yani onları bu şekilde Allah'ı zikrederlerken görüyor. Ve daha önce görmediği bir şey görüyor. Daha sonra kendisi onun ne olduğunu bildiği halde kendisinden daha iyi bilen biri yani Abdullah bin Mesud radıyallahu anh oraya yakın bir yerde olduğu için onun görüşünü bekliyor. Ve ona durumu haber veriyor. O da halkalardan birinin başına geliyor. Ve onların yaptığının bidat olduğunu ne Allah Resulü'nün ne de sahabesinin böyle bir şey yapmadığını daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve hanımları hayattayken, kapları kacakları kırılmamışken, sahabeleri aralarındayken nasıl olur da onlara sormadan onların böyle bir şey yapmadan kendilerinin böyle bir şeyi e, yapmalarının yanlış olduğunu ne yapıyor? Orada belirtiyor. Yine Eylül Sünnet'in diğer özelliklerinden bir tanesi de Ondan önce yine aklıma bir şey geldi, onu zikredeyim. Sahabeye bir soru sorulduğu zaman, sahabe fetva sorulduğu zaman yanındakine haval ediyor. O onun yanındakine, o onun yanındakine. Ta ki soru aynı sahabeye dönünceye kadar ne yapıyor? O silsile devam ediyor ve soru aynı şahsa ulaşıyor. Bugün birilerinin yaptığı gibi her konuya ve her soruya insanlar atlayarak ne yapmıyor? Cevap vermiyor. Çünkü Allah korusun yani insan ee, ne yapabilir? hem kendi sapıtıp hem de insanları kolayca saptırabilir. Emin olduktan sonra ve doğru delile ulaştıktan sonra ne yapması gerekir? O insanın anlayacağı şekilde anlatması gerekir. Yine onlar vakitlerini en güzel şekilde değerlendirirler. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek aldıkları için Allah Resulü hangi vakitlerin hangi amel için daha faziletli olduğunu belirttiyse o vakitlerde Allah'ın rızasını kazanmak için ne yaparlar? O vakitleri değerlendirirler. Yani şu saatte televizyona bakmazlar. Yani bu saat, Burada dururlar. Im, sohbet dinlerler. Mi? Şöyle, e, Allah Resulü diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize diyor, dini sohbet dışında yatsı namazından sonra oturmaktan nehyetti diyor, <gülüyor> menetti diyor. Çünkü yatsından sonra oturmak insanı neyden men eder? Gece, Gece namazından. Daha şiddetini? Sabah, sabah namazından. Sabah e, dolayısıyla ancak bunun niçin olması gerekir? Allah'a zikir için olması gerekir ki bunun da belli bir süresi olması gerekir. Neden? Çünkü asl olan neydi? Şu to toplandığımız zikirden daha önemli olan bir şey var. Ney? Namaz. Çünkü namaz Allah katında en faziletli amel vaktinde kılınan namaz. Yine kulun ilk hesaba çekileceği şey namaz. Öyle mi hocam? Önce Kur'an'ı sonra imanı mı? Namaz gözüme doğru. Öyle mi? Namazı kılmayanın doğru yok mu? Evet. Yine onlar ibadetlerine dikkat eden insanlar oldukları için onların kalpleri ne yapar? Ürperir ve gözleri yaşarır. Allah azze ve celle Enfal suresinin 2. ayetinde şöyle buyurur. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Harun hocam bahsetmişti, Allah'ın arşının gölgesinde hiçbir gölgenin olmadığı, güneşin çokça yaklaştığı ve insanların güneşin sıcaklığından dolayı amellerinin derecesine göre terlere boğulduğu zaman Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf insandan bir tanesi de kimsenin olmadığı yerde Allah azze ve celle için ne yapan? Gözleş, Allah Azze ve Celle'nin rızası için gözdeşi döken kimse. Allah cümlemizi inşallah o insanlardan kısa o 7 sınıfın senin amellerini işleyen kullarından eylesin. Amin. Benim inşallah aktaracaklarım bunlar. Aslında ders uzun ama <gülüyor> uzadığı için kısalta kısalta hakkınızı da buyur. Yatsın namazından sonra e, önemli bir şey olmadığında yakmakta Ne ki işimiz olduğu zaman şimdi yastı namazından sonra şayet bir işimiz yoksa ne yapmamız gerekir erkence yatmamız gerekir neden gece namazına kalkmak için yani kamyon şoförüysen çek yat demiyor menziline gidiyor yani işi işi olmayan için Eğer e, günümüzde tabi insanlar ne yapıyorlar çeşitli vardiyelerde çalışıyorlar yani gececi çalışanı var gündüzcü çalışanı var dörtte gidip on iki de geleni var insan kendi zamanını kollayandır gücü yettiğince Allah'tan ne yapması gerekir korkması gerekir. Gücü ettiğince hayatını Kur'an'a ve sünnete göre tazim etmesi gerekir. Çünkü her yırtık, her bozulma bir diğerine götürür. Mesela fazla oturma, gece namazından şundan bunu alıkoyacağı gibi sabah, şeyinden, sabah namazından da götürür. Dolayısıyla her yapılan günah kalbi zayıflatır, karartır ve insanı diğer amellerde de ne yapar? Gevşek tutar ve zayıflatır. Ve her biri diğerine götürür. İyilikler de böyledir. İnsan ne kadar dikkat ederse her bir iyiliği onu güzel bir ameli bir diğerine götürür. Ve bu şekilde insan ne yapar? Kuvvetlenir. Allah cümlenize nazis olsun. Hocam gece namazı için. kılmak için yatıp öyle mi kalkacaksın? Yoksa uygun gelmedi yatmadın. Gece namazını kıldım öyle yattın. <gülüyor> ben, o, Şimdi e, Selman'ı Selman'ın Farisi Ebu Derda'yı ziyarete geliyor. Ondan sonra Kapıyı çalıyor. Kapıyı Ebu Derda'nın hanımı açıyor. Onu böyle elbisesi perişan eski bir halde görünce diyor ki bu halin ne diyor? O da diyor ki senin kardeşin Ebu Derda'nın diyor dünyadan diyor bir isteği yoktur. Ondan sonra onu içeri alıyor. Ebu Derda diyor ki yat diyor. Ya önce yemek getiriyor. Yemek ediyor ye, Ben diyor yemem diyor. Niçin diyor? Ben oruçluyum diyor. Diyor ki sen vallahi diyor sen yemedikçe ben yemeyeceğim diyor. Ona orucunu bozdurur Selman'ın farisi. Ondan sonra yat diyor. Ben yatmayacağım sen yatıyor diyor. O diyor ki vallahi diyor sen yatmadıkça ben yatmam diyor. Ondan sonra o yatıyor. O da yatıyor. Gecenin bir kısmında kalkıyorlar. Namaz kılıyorlar. Hanımı arkada. O ikisi önünde namazı kılıyorlar. Sabahleyin durum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verilince... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Selman doğru söyledi doğru yaptı diyor Muhakkak gidiyor Eşinizin yani ailenizin sizin üzerinde hakkı var Nefsinizin sizin üzerinde hakkı var Rabbinizin sizin üzerinde hakkı var Her hak sahibinin hakkını ne yapın diyor Verin diyor İnsan uyumaya çalışır Ki uyur yani Vaktinde yatan insan Allah'ın izniyle uyur Çünkü Allah azze ve celle geceyi dinlenmek için Yaratmıştır Gündüzde çalışmak için Ondan sonra oldu da yatamadı ne yapar o vaktini değerlendirir. Yani gece namazı kılar, Kur'an-ı Kerim okur. Bir kardeş. Hocam az önce size çok sünnet konusunda soru sordunuz. Bundan ağırdan benim bir zorunlu sünnet bir de yapmamız olursa, sevap olan sünnet olarak yapalım. Evet. Hocam, hocam bu zorunlu sünnete biraz örnek verir misiniz hocam? Yapamıyorsak da bu zorunları yapsak olur. Örnek verirseniz yani hayatını yani olmazsa olmaz yapman gereken şey çok. Yani eee <gülüyor> nasıl zikredelim? Hocam yapamıyorsak da yani zor, en azından zorunlanarak olanları yapsak. Yani. Şimdi şöyle izah edelim. Bir hadisle inşallah buna cevap verelim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeli <gülüyor> geliyor. Ve Allah Resulü sallallahu diyor ki senin elçin bize geldi ve senin Allah'ın Resulü olduğunu söyledi. Allah adına yemin eder misin diyor. Seni gerçekten Allah mı gönderdi? O da diyor ki evet diyor. Allah adına yemin ederim ki diyor beni Allah gönder diyor. Ondan sonra... Senin bize geldi ve senin gece ve gündüzde 5 vakit namaz emrettiğini söyledi. Ama sadece farzlarını söylüyor. Allah adına yemin eder misin diyorum. Gerçekten bunu sana Allah mı ediyor? O da Allah adına yemin ederim ki diyor. Bunu bana Allah emret ediyor. Bu şekilde namazı, orucu, zekatı ve hacı ne yapıyor? Zikir ediyor. Bedevi peki diyor bunlardan başka benim üzerime farz olan yani yapmam gereken herhangi bir şey var mı deyince Hayır diyor velev ki diyor artırırsan yani nafileleri yaparsan. Bunun içerisine namazın önünden kılının, arkasından kılınan sünnetler, nafile olarak tutulan oluşlar, ondan sonra ve nafile babından verilen sadakalar ne yapar? Hepsi bunun içerisine girer. Bedevi vallahi diyor. Bu diyor söylediklerin üstüne ne bir artırırım ne de bir eksiltirim diyor ve gidiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğer diyor doğru söylediyse cennete girdi diyor. Başka bir rivayette de kim diyor dünyadayken cennetlik bir insanı görmek istiyorsa şu giden bedeviye baksın diyor. Hı. Evet. Hocam mesela Hayrettin hocamız az önce dedi ki sünnet ne zaman unutulur dedi. Siz de dediniz cehaletin girdi, bidatların ortaya çıktığı evet. zaman sünnet unutulur dediniz. Şimdi mesela e, camilerde bir kişinin emir komutasında yapılan tespihatlar o zaman e, bidat veya sünnetlerin unutulduğu çerçeveye giriyor mu? Hep Çöpükte geçiyor. Bunlar bizim alenen gördüğümüz şeyler artık. Yani orada bize bize yakışan şey onların doğru olduğu yerlerde onlarla birlikte olmak. Yani mesela kendimden anlatayım mesela. Önce insanlar ne yapıyor? Seni ilk gördükleri için dışlıyorlar. Ama bu onlarla birlikte doğru bir muameleye girdiğinde, onları anlamaya çalıştığımda, onlara doğru bir şekilde anlattığında ve sabırla cemaate devam ettiğinde Onların sana imamlık dahi yaptırdıklarını ne <gülüyor> yapıyorsun görüyorsun. Mesela başımdan geçen bir olay anlatayım. Ee, hemen hemen camide yani biz Ankara'ya taşındıktan sonra 5-6 yılı buldu. Ben Medine'ye gittim döndüm filan. Yazları geliyorum. İmam gelmedi o gün. izni olmadığı halde. Yatsı namazı bana dediler ki 3 tane emekli imam var camide. Dediler geç kıldır. Dedim ben siz geçin filan. Yok dedi geç kıldır. Ama dedim bak benim nasıl kıldırdığımı biliyorsunuz. Aynen böyle. Sonra şey olmayalım. Sen nasıl kıldırıyorsun? Değişik mi? Ondan sonra ben geçtim şey, farzı kıldım. Farzı kıldırdım. İmamın namazı kıldırdığı yeri terk ettim. Hemen oradan bir tane adama yedirdiler sarı şüpheyi. Şey, adam son sünnet ve şey için, e, tesbihat Tespih. için oturdu oraya imam oldu. Sünnet imamı. He, Yani sünnet imam oldu. Evet. Ama adam ne yaptı? Sünnet Beni evet. kabul etme. Bunun işte kıldırdığı namaz olmaz veya bunun kıldığı namaz olmaz diyen adam benim arkamda ne yaptı? Namazı, Namazı kıldı. İyi, başlangıç. Bak. Yani, e, ondan sonra birileri senin arkandan konuşmaya başladığında işte sen namazdan çıkıyorsun camiden gidiyorsun. Cemaat ara ağırdan ardan geliyorsun. Sen tespih çekiyorlar diye çıkıp gidiyorsun ya. Öyle değil mi? Gitmiyor musun? <gülüyor> ondan sonra sen onlar çekmiyoruz çekmiyor musun? <gülüyor> Çekiyorum abi, niye çekmeyeyim? <gülüyor> Onlarla beraber sen Niye? Onlarla niye çekmiyorum? Ne kadar dua edeceğimden mi dedim? Onlar nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Hazır abi. cevap çek abi. Serpik. İyi çalış. Sen ne kadar, kadar <gülüyor> ediyorsun Mahin? Yanlış mı söyledim ya? Yanlış mı <gülüyor> dedim? <sanırım. gülüyor> Devam. Ayağım beğendi yanlış. Şimdi tesbihat dinde var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan bunu size unutturmasın diyor. Ama bunun yapılış şeklini öyle bir hale getirmişler ki, aynen hadis-i şerifte geldiği gibi onlara arşına arşına, karışık karışına pabucun pabuca denk geldiği gibi uyacaksınız. Kim onlar? Yahudiler, Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Şimdi onlar ne yapmışlar? Kilisede toplanıp, yahut toplanıp, korolar halinde Birisi bir şey deyip arkadan tekrarlıyorlar. E onlar yapar da biz aşağı mı kalırız? E biz de aynısını yapıyoruz. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bu bu şekilde yapılmadığı için biz bidat diyoruz. Yoksa tesbihat bidat değil. Anlatabildim mi? Bu şekilde yapma dinde peygamberin sünnetinde olmayan diyoruz. Ama öyle bir ortam olmuş ki yine dönüp dolaşıp geliyor. Şimdi kanaldan da birisi burada odadan yayınlıyorlar. Diyor ki hocam diyor ezan okunurken diyor camiye girdik ayakta mı bekleyelim? Yoksa tayyatın mesit mi kılalım? Ha işte. <gülüyor> La, zamanında gel. <gülüyor> yani zurnanın zırt dediği yerde böyle ezan okunacağı yerde camiye niye giriyorsun? Kozun cami de olsun. Gir <gülüyor> bir bak neresi pis bir temizle millet gelmeden önce ecir al, öyle mi? Biz bunu yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ya ben tespihata katılmıyorum. Ama çok önemli. Sen gittin de adamlar üzüldü. Yani. <gülüyor> <gülüyor> He? Ha. yani insanlar da rahatsızlık duymuyor. Aslında burada rahatsızlık duyan bizsek tepkimiz böyle olmamalı. Evet. Onu anlatmak istiyorum. Yoksa bu amel zaten var. Yapılış şekli nedir? Yanlış olarak gündeme geliyor. Hakikaten öğreten insanlar olsa yani hakikaten bu güzel bir şekilde gündeme getirirse böyle olur mu? Olmaz. Mesela şurada e, kaç saat oldu? Üç saat falan bir sohbetimiz oldu değil mi? Hakikaten böyle bir sohbetin bir anda anlaşılması zor. Birçok kelimeler de var. E, belki kelimeleri anladık, belki anlamadık. Ama en azından bir duyduk. Bunları araştırsak veya bu sohbetler daha da artsa değil mi? Devamlı böyle gelmemizi ister misiniz? Evet, evet. Sevdiniz mi bizi? <gülüyor> Boyumuzu, posumuzu mu? Böyle güzel konuşmamızı <gülüyor> mı? Hangisinin? <gülüyor> Hocam şimdi çok, şaka kadar hatta uykuzu kaçıyor insanların. Bence çok güzel uyuyor. Ben şaka mı yapıyorum şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ya. sizin gibi şen insanları güldürmemek elde yani böyle mi duruyoruz? Korkutuyum ya. <gülüyor> evet. <dedim. gülüyor> ansert midir? Böyle güzel. Demek ki diyalog içinde din anlatılırsa siz de anlamadığınız yerleri belki mesela de şöyle bir rivayet geliyor. Mollalar okumuştur, değil mi? söyle bir rivayet. <gülüyor> Huy ya salladık şimdi bakalım gelecek mi? Biz diyor ilim ehlinin yanına gittiğimizde niyetimiz başka olur yanına gittiğimizde ise maksat hasıl olur diyor. Evet. Anladın mı süt yemez? Evet, evet he, anladın. <gülüyor> ne anladın? Bazen insanlar ilim ehlinin yanına gittiğinde veyahut ilim ehline soru sorduğunda veyahut o meclise geldiğinde niyetleri çok farklı olabilir. Ama hangi niyetle gelirsen gel toplanmadaki niyet yani maksat orada hasıl olur. Senin sorun dalga için olabilir. Veyahut başka bir sıkıştırma olabilir. Veyahut ben de buradayım diye bağırmak için olabilir. Veyahut ben de bu ameli işliyorum gece namazını diye olabilir. Anlatabildim mi? Ama neticede maksat ne olur? Hasıl olur. İnsanlar bir şekilde bu dini öğrenebilir. Önemli olan, güzel olan şeyleri yakalatmak. bitti bildiysek ne mutlu. Ama şimdi adam tutuyor cehmi diyor cebriye diyor kaderiye diyor tekfirciler diyor hariciler ne anladın kardeşim adam tuttu diyor ki benim mezhebim koçymuş çürükmüş <gülüyor> diyor ben bunu anladım diyor şimdi <gülüyor> doğru mu? 28 yıl önce dedim ki diyor neydi çakmak mıydı mezhebinin adı <gülüyor> ne dedi da insana öyle çakılmaz İmam. bu mezhep hanefi mezhebi evet, itikatta matur dedi öyle dedi değil mi? İmam-ı Azam Başka bir şey demedi mi? O da eksik yani. biliyor bak şimdi. <gülüyor> Bayağı vardık yani. Yirmi, yirmi beş kalabaladık odanın içinde böyle. O gün Biz öğretti. Dayımıza e, e, sohbet veriydi. Din eğitimi veriydi. Az da olsa çok da Allah razı olsun. Yani şimdi Biz ondan sonra Bizi daha... kontrol içinde getirdin dayımı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani anlattığımızı sonra bir <gülüyor> mütalaa edeceğiniz doğru <gülüyor> yanlış. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? Dayı buralara daire yatalım. Öyle mi? Tayınla evet. ben bir özel bir konuşayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> yani o yılda sonra 28 yıl olmuş. Daha ilk defa. La Kardeşim geçen... 28 yıl Ensem... diyorsun. Demin 35 mi dedin? Yaşım 35. He 28'i çık. 7. 7. 7 yaşındaki bir adamın fıtratını bozmuşsun. Bak. Sen 7'den sonra 28 yıl hiç Buyur. araştırmadın. Aklına, acı da vardı. Yani. Hiç araştırmadın mı? Doğru yanlış diye araştırmadık bir araştırmaya geldik daha doğrusu. 28 <gülüyor> yıl sonra. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Başımız gözümüz üstü. Hoş geldin. Sefa Hoş geldin. geldin <gülüyor> Veda <istemiyor>. evet. <gülüyor> evet. hukbesinde bir şey var mı? Veda hutbesinin şey okunuşu, yazılışı asıyoruz yani. Evet. Onda bir bozuklukla yok. yok bozuklukla <gülüyor> <de> ben aşağıdım. Aslında bir hayır şeyden. Sayın. Sayın. Sayın bunlara ücret mi verdim konuş diye kendi adına. <gülüyor> yani sen konuşamıyon da bunlar mı senin adına konuşuyor? Ha abileri ilk defa görüyoruz. Daha önce sen buraya hiç gelmedin. Yani. Bir defa geldim. Etrafına bakmadın o zaman. Bu adam buna müdahale değil mi? Yani veda hutbesi evet. diye e, halk arasında e, meşhur olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Haç'tan sonra kadir Hum denilen bir mevki var. Orada asabını toplayarak uzun uzun bir nasihatı var. Buradaki nasihatlardan bazı bölümlerini insanlar kağıda döküp işte veda hutbesi diye ne yapıyorlar? Anlatıyorlar veyahut da yazıyorlar, öğretiyorlar. Bunu öğrenmede bir sakınca var mı diye mi soruyor? Hayır, yazılışı. doğru yazılışı. Şimdi biz mezhebemiz 28 yıl sonra. Böyle öğrendik. O zaman da bir yani benim anlayışım mı kıtta da arkadaşın anlayamadım da takviye mi yapıyorsun ya o kadar ben şey mi duruyorum? yani anlayamamış gibi mi duruyorum maalesef. sustum. Yanında mı kağıt? Getir de bakalım. Hani her yerde yazılı malum Kesinlikle. Veda Hübbesi. Getir de bakalım. En sonra bir soracağım. Buyur, Tamam. Hocam Veda Peygamber'e ispette sahip mi? Sahip. Bukhari'de bulabilirsiniz. Hatta doğru bir şekilde e, deminki kardeşimiz Bukhari'nin tercümesini yaptı. E, Bukhari'de de tam metnini bulabilirsiniz. Sahip. E, geçmeyen şekliyle de Bukhari'de tam metnini ulaşabildiğimiz kadar toparlayarak koydum. Ee, uzun bir nasihatlar zinciri. Bu zincirin içinde birçok şeyler var. Faizin ayaklar altına alınması, kadınlar e, sizine, size Allah adına verilen emanetler olduğunu, onlara hayırlı davranıyor <gülüyor> dediği. Veyahut ben size öyle bir şey bırakıyorum ki buna sarıldığınızda asla sapıtmazsınız. Bu Allah'ın kitabı Kur'an dediği. Veyahut sözleri biraz daha devam ettikten sonra ben sizlere e, ve ehlibeytimi Beyt'imi bırakıyorum. Veyahut ben size iki şey bırakıyorum. Bunlar Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. İkisine sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız tipinde. Ve daha sonra da şahit ol. Ya Rabbi diyerek bitirdi. Uzun bir hutbesi var. Bunu değişik olarak kısa kısa alan veya tam metni alan mı Ha zayıfları uydurma olan cümlelerde katmış olabilirler. O yüzden bu ciddi olarak dedim yanında mı diye. Böyle bir ifade e, takıldığınız yer varsa ister postayla ister kağıt üzerinizi getirin bakalım. Ha şuraları doğru şuraları yanlış deme hakkı doğar o zaman. Onu demek istedim. Evet başka soru soralım mı? Buyur kardeşim. Buz içerikli bir konu değinmiş hocamız. Ne içerikli? Buz. Buz. Ha ben de bir buğz et bakayım dedim. Evet. Onu diyorsun değil mi? Evet. evet. Şimdi şey yiyen bir kimse olarak ben Allah'ın dinine, Kur'an'a yani Allah'ın kitabına <gülüyor> ve dinimize küfredenler karşısında ne yapmalıyız? Öyle kişiler... Aferin güzel var. yaptın diye sarılın mı? Yok yani ne yapmalıyız işte. Ben size veyahut dağılacak. Allah'tan korkma. Bu böyle denmez. Der misin? <gülüyor> Bak bu bir hareket uzak Uzakta bir Risale ile cevap verebilir misin? Yazıyla, kitapla olabilir. Hiçbirini yapamadın. Daha da imanın zayıf olduğunu söylüyorsun. Halbinden o insana bu edebilir misin? Yani bunlardan üçünden bir tanesini yapabiliriz Ücümüz yetiyorsa dövebilir miyiz? <gülüyor> Böyle bir şey bulsak var mı hocam? Mesela e, Ömerin affedersiniz hocam. Ben öğretmenim. Diyelim ki öğrencim Hı. denk geldi. O öğrencimle böyle bir şey fudretme. Evet. Beni gördü. Ben yani o sırada şimdi bazen biz karşılaşıyoruz. Hofda evet. mescit namaz karken dışarıda sesler geliyor. Yani haşa bilina İslam'a sordu dine söylüyor falan. Tamam. Çıkıyoruz o sırada ya görüyoruz ya göremiyoruz. O gördüğümüz sırada şimdi Allah'ın bize vermiş olduğu gücü kullanarak, yetkiyi kullanarak <gülüyor> hani öğrenciye <gülüyor> biraz şiddet uygulama. Böyle bir şey din ruhsat veriyor mu? Yoksa daha farklı Aynen. bir şekilde mi elle düzeltmeyi gerçekleştirmeliyiz? Güzel bir soru soru. Sen efendim, ne yapan Kemal? Efendim. Nerede geziyorsun <gülüyor> lan? <gülüyor> ne dedi? Öğrenciyi dövebilir miyim dedi. E sen ne dersin? Ne yapalım? Miyim? sadece? Ama öğrenciyi derken rastgele bir öğrenciyi değil. Biz dedi namaz kılıyoruz. Yani bir şey yapıyoruz. Onlar da şu duvarın alay ötesinde Alay ediyor Allah'a kitaba sövüyor Biz de bunu duyduk Çıktık şahsı da gördük Dövebilir miyiz diye bir soru soruyor Üç, üç tane ruh Hangisini yapabilirsen Hangileri hocam Bir Ha el Dil kalp Onu mu diyorsun Ne yapan sen hemşerim <gülüyor> Sahabe olsaydı kafayı uçururdu. Yani <gülüyor> <gülüyor> evet. Yine Evet. yani. Ama şu Gücü Sen de döverdin. Yani döverdin Sen ne abardın hemşerim? şeyin? Allah'a ve Resulümüne neşal ettim. Evet. Ondan sonra da hala İslamiyet derdi yani. Şirk şey koşmuyor. Ya? Anlaman yani derdin. <gülüyor> Eşya yaparsa. Biraz zorba şey yaparsın, ama fazla ilerisiniz. İri ise benim Bacanak yolda giderken adam bir ha bire kornaya basmış. O da çekmiş el fenerini bizim damadı şey Bacanak'ın oğlu inmiş adamın camına vurmuş in bakayım aşağı, adam bir inmiş. Gereyi <gülüyor> <gülüyor> arabaya dönüvermiş. Babası soruyor ne oldu oğlum? Baba adam ispantut gibi ne yapıyorsunuz? <gülüyor> E ne yapacaksın şimdi? İman gobetiyle. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> Sen ne yaparsın hemşire? Ben. He. Ben e, az, küçükken öyle küfür etmiştik bile. Bir tane yaşlı bir amca e, üç tane çocuklu üçüne de ben onu gördünüz. Sanca, sen. ben seninle dövdüğüne. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, ya, şey. şey şey evet. Sen ne yapam <gülüyor> Ali kardeşim? Allah'a kitaba sövdü bu adam. Sen de namaz kılıyorsun. Döndün gördün. Hocam o bir psikolojik halim. Hiç bunu anlamazsın. Sövülmeyin diye şeker veriyor. Bir daha sövmeyin diye şeker veriyor. Demek ki bizim çok gelmemiz lazım buraya her şey yaparsa dik taşırsa kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> Ona bir şey daha ekleyeyim mi? Sorun üzerinde. Tabii. Ve e, bu kişinin yani bu <gülüyor> olsun esnaf olsun, böyle yaşanan bu ortamda, e, böyle bir şey şeyin onun sudur etmesinde e, yani cehaletin mazereti söz konusu mu? Oraya gelmeden önce hakikaten Allah'a ve Resul'una söyle, eğer ben soruyu güzel yakalamışsam, çocuk çocuk. Ee, çocuk da olsa, çocuk da olsa neticede yine mükellef yetişiyor. Şimdi bir gün sahabeler Allah kendilerinden razı olsun. Zannedersem Ekremgil'in evinde mi olmuştu? Konuşurken bu arada mı? Ee, bir gün sahabeler topluluğu oturuyor. Meryem suresini okuyorlar açıkta. <Gülüyor> Yahudinin bir tanesi de geliyor dinliyor. Açalım. Ve Bakıyor bakıyor hiç Musa geçmiyor. Meryem oğlu İsa, Meryem oğlu İsa. Yahudilerde de biliyorsunuz İsa aleyhisselama karşı bir düşmanlıkları var. Evet. Ve Meryem annemize de bir iftiraları var. Ağza alınmayacak hakaretler, küfürler yapıyor. Sahabeler de kalkıyor. Güzel bir dövüyorlar. Öldü diye adam atıyorlar. İyi mi yapmışlar Ali'cim? Evet. Sen ne diyorsun? Artı normal bilgi olmadığı için sizden cevap gelmiyor. Evet. Şöyle cevap veremedi. Yani. sen? çalışıyor. Yani o şeyde, ilk şeyde güzel gibi görünüyor ama sonra da onun acizliğini görünce Demin Hacem bebeği dövünce iyi yapmışlar, <gülüyor> sevinmiş demedin mi? sahabe <gülüyor> dövünce mi kötü oldu şimdi? şimdi onlar Hocam e, işte. tane vurdu, kaçta gitti Öyle boğulmazlar, cevap Ha. Buyur Ali kardeşim. Ya bu şey olacak mı hocam? Önemli değil. Yani. Arada e, halledersiniz. Yani, o çocuklara seviyor da yani Yahudi'yi üzülüyor ben. Yani. He, ben de anlamadım onu. <gülüyor> Doğru. Bak, gördün mü? <gülüyor> Yahudiye gelince. <gülüyor> ama hocam bak ya. şimdi <gülüyor> orada bak, güzel yakaladı Ali. Evet kardeşim. <gülüyor> o hacemin dövdüğü bebeler yavur muydu? Yavru kitap belli. He? Sevdi ama. Çocuk ama. Sen kaç yaşındaydın? Değildi ya. Gençlerdi ya. Ama Gençler, biz 20 20 yaşlarında yani. yetişkindi. yetişkindir. Yetişkindir. Ya yani, Ama Yahudi değildi. Değil değildi yani. Güzel. Geldi, evet. Sen ne yapardın kardeşim? Önce dövdü söyleyeceksin. Evet. Yani yaptı. Meryem'e de İsa'ya da diyor çok ağır küfürler ediyor. gücüm yeterse diyorsun anlatmayı falan bırak de, de. Selman geliyor bakıyor yerde bir adam Allah hepsinden razı olsun dövenden de olayı düzeltenden de çünkü din tamamlanıyordu tamamlanmış bir din değil tamamlanan yani tamamlanması devam eden bir din Selman geliyor bakıyor yerde bir adam var. üstü başı perişan tutuyor seni kim dövdü? İşte şunlar diyor. Kimdi o dayak atanlar? Gidiyor elini yüzünü temizledikten sonra elinden tutarak yani ona bir güven veriyor. Artık korkusu gitsin. Bu adam niye dövdün? Onlar diyor ki biz Kur'an okuyorduk. Okurken dinledi, dinledi, kalktı, küfür etti. Biz de dövdük. Yani haklı olarak, kendilerini haklı şey. görerek Selman diyor ki Allah onlardan da Selman'dan da razı olsun. Siz diyor şirtteyken, küfürdeyken, yani bilmezken Allah size dini böyle mi öğretti diyor. Dayakla mı öğretti diyor. Siz ona İsa'nın Meryem'in kim olduğunu söylediniz mi? O bunu bildi de ondan sonra mı sövdü diyor. Yani Allah onlardan razı olsun. Onlar bu sahneleri hep ne yaptılar? Yaşadılar. Hatta, hatta Ölmek üzereyken bir müşrik korkudan ne yapıyor? La ilahe illallah diyor. Usame ne yapıyor? Vuru öldürüyor. Ama la ilahe illallah sözü ne yapıyor? Kafada yer ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'e bir fırsat bulduğunda söylediğinde sen diyor la ilahe illallah diyen birini mi öldürdün? Diyor. Korkudan dedi. E kalbini mi yardan? Bazen insanlar bir söz söyleyebilir. Hakikaten sözler yutulur cinsten de olmayabilir. Ortam, İslam ortamı olmayınca cehaletin had safhada olduğunda insanlar cahilane bile sövdüklerinin ne olduğunu bilmeyebiliyorlar. Evet söz küfür. O fiili de kafir ya da müşrik yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama onlara takınılan tavırda İslam bize ne diyor? Firavun bile olsa karşıdakine ne yapacaksın? Yumuşak söz söyle. Ola ki anla. Ha sen çok güzel yaptın. Bir daha söyle. Bir duyun lan. Bak nasıl yaptın tipinde yaklaş demiyor bak. Demiyor. Onun değer verdiği değerlere doğru sen bunu bunlara doğru yapsan. Mesela bir sahabe geliyor. Allah onlardan razı olsun. Ben zinayı çok seviyorum diyor. Sahabe onu Durdurmaya çalışıyor değil mi? Nasıl böyle bir söz söylersin tipinde. Allah Resulü ve Vesselam nasıl davranıyor? Atma lan. Atma. Kendi ailesinden. Kendi, kendi ailesinden. Yanına çağırıyor. Dizini dizine dayıyor. Elinden tutuyor. Karşı arada güzel bir diyalog kuruyor. Ve artık oradan gelecek sözü kabul bir ortam var. Yani kişiliklerde ne var? Bir arkadaş, bir dost, bir yani artık büyük küçük sayma. Sen annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmamıyor Allah'ın Resulü. Sen hoşlanmadığında hiç kimse hoşlanmaz diyor. Kız kardeşinin, hanımının, teyzenin, kadın taifesinin hepsini sayıyor. Sahabe oradan kalkarken ne diyor? Vallahi diyor meclise geldiğimde zinadan daha sevimli bir amel yoktu. Ama şimdi zinadan daha çirkin bir fiil yok diyor. Karşımızdaki insanlara da biz eğer böyle güzelce davranabilirsek hakikaten çok hoş olur. <gülüyor> Ama bunun yanında mesela 7 yaşına gelen bir çocuğa namazı ne yapacağız öğreteceğiz. 10 yaşına geldiğinde ne yapıyoruz? Sen kaç yaşındasın? yaşındasın. Namazı kılıyorsun değil mi? kılmazsa ne yapacağız? Döveceğiz. Döveceğiz. <gülüyor> Bak bazı şeyler de var Ama hepsini yerli yerince Ve dinin emrettiği Şekilde yapmak lazım Ama kazanmak en evet. güzeli Kazanmak İslam hakim olsa o, o sözü o çocuk Söylediğinde kim sorumlu <gülüyor> baba hesaba çekilir Annesi de hesaba çekilir O yaşadığı ortamdaki insanlar da hesaba çekilir Görevlerini yapmalı diye. İşte onda Sadece onda kalmaz. Ama İslam hakim olmayınca bu sefer aynı olay aynı vaka evet. sana düşen o küfrü önce bir izale etme. Küfre rıza göstermeme. Onu bir asimilize haline getirip daha da küfre itmeme. Yani daha da küfre itmeme. Yapabildiğin en güzel tavır neyse bunu yapma yoluna gitme. Ama söylenen söz doğru bir söz değil. değil. Evet, bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Tam Tabi tabi. Buyur. Ezandan sonra şefaat Çünkü şefaatten az önce. Ben yanlış desem yanlış mı anlayacak? Yani ben olmaz, yanlış desem yanlış mı kalacak? Ezan okunduğunda diyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müezzinin sözlerini siz de tekrarlayın diyor. O hayyal esselah, hayyal el felah dediğinde siz ne deyin? <gülüyor> la halla ve la kuvvete illa billah deyin diyor. Ve ezan bittikten sonra oku bakayım veysile-i Allah'ın Rabb ve ate vesile Bunu okuduğunda diyor. Umarım ki diyor bu makam bana verilecek ve kim de bunu okursa şefaatim ona e, umarım ki diyor dokunacak diyor. Sünnet olan bu. Ölümlü olan hiç kimseden şefaat ne yapılmaz? dilenmez şefaat ancak Allah Azze ve Celle'den dilenir ama her ne kadar ben Resuluma estağfurullah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar bu rivayette bana bu verilecek veyahut her peygamberin bir duası var onların hepsi dünyada kullandı bense bu duamı ahirete sakladım dese dahi biz şefaati Allah'tan dilemek zorundayız ve Yarabbi şefaat edileceklerin arasına bizi de kat. Böyle dua edebiliriz. Ama maalesef ezan okunurken hemen birileri oturduğu yerden şöyle bir toplanır. Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. Gibi bazı sözler söyleyebilirler. Bunun Kur'an'la, sünnetle alakası yok. Sadece bizim hak olarak öğrenmediğimiz bir şeyi şeytan ne yapmış? Doldurmuş başkomiserim. Yine uymuyor değil mi amca? Bakarak uyumuyor değil mi? Bizim Ankara'da öyle kardeşler şefaat. var ki öyle kardeşler var ki şöyle bakarken uyur <gülüyor> Size de bulaşmasın. Şefaat, evet. şefaat. Ley şefaat ne demek? Hani Allah şefaat ya Resulallah. Tamam. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz hani şefaatçi olacak. Annem de ki devam durmaz Allah şefaat ya Resulallah dedi. İşte, şimdi biz de tuttuk yok dedik. <gülüyor> İyice karıştı. 18'e <gülüyor> <Geçen, geçen> gitti, 18'e cent gitti. Evet. Şefaat Allah. Her bidat. Şimdi bir bidatta <gülüyor> sen çıkarsın. <onu. gülüyor> ya o sünneti yapsana. Allahu ekber. Desen de Allahu ekber. Yani insanın arkasına fasıh etmemek. Ama dua ederken Allah'ın peygamberinin şefaatine bizden hayret demek. İşte bunda bir sıkıntı yok o ezan en zayıf öydürme zayıf var o da yok abi o da yok o sahih, sahih. başka h ben mi sorayım size Fatiha, dua mı? Yani namazda dua etmiş oluyorsunuz? Evet. Sure aynı zamanda dua da olamaz mı? böyle evet. evet. Yani şimdi adım neydi Emşeri? Etem. Etem. Mi? Etem kardeşim sen şimdi ölüye Kur'an okunmaz mı diyor? Kur'an olmaz demiyorum. Öyle mesela Ekrem. Her teşin hasta dekir bu açık Bayağı bir odan gelmiş abi. Aleykümselam. Aleykümselam. Tamamdır. Aha bu. Şimdi ölüye Kur'an okunmaz mı diyorsun Ekrem? Bu dedin mi sana? <gülüyor> yine yine inşallah inşallah de Fatiha getmez dedi. Okunan evet. Fatiha'nın sevabı gitmez dedi. Dedi. Öyle dedi. mi dedin? Hocam evet. Allah razı olsun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Okunmaz mı şimdi? Hayda, sen de okunur mu diyorsun? Okunur biz yani biz yapıyor ama bu çıktı. Buna da yok dedi diyorsun. Öyle mi dedin sen?